Herkese merhaba. Diyerkam'da yine birlikteyiz. Açık Radyo 94.9'dayız. Canlı yayındayız. Yayın masamızda Feryal Kabil var. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birliktesiniz. Ee, hoş geldin diyeyim Damla sana. Hoş bu şey Konuk babası. yok. <gülüyor> <gülüyor> Bir birbirimize hoş yaptı. geldin diyerek başlayalım. <gülüyor> Herkese merhaba. Ee, bu hafta Diğerkam'da e, haftanın ruhuna da uygun olarak yılbaşını vesile eden sosyal e, kampanyaları konuşuyor olacağız. Ve tabii ki bunların çoğu bağış kampanyaları. Çünkü e, sosyal fayda iletişimi kampanyaları çoğunlukla... Işte, e, Avrupa Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yıl ve Christmas'ı, Türkiye'de Ramazan bayramı ve diğer bayramların günlerini kullanarak iletişimlerini arttırıyorlar. Bu dönemlerde de önümüze oldukça ilginç kampanyalar çıkıyor. Bu sefer ilk durağımız Türkiye olacak. Türkiye'den bir kampanyayla başlayacağız. İlk durağımız Türkiye, Türkiye'den İstanbul, İstanbul'dan Açık Radyo. <gülüyor> açık Radyo'dan ben bugün bir şey öğrendim. Ben bugün bir şey öğrendim'i açık radyo dinleyicileri e, hatırlayacaklardır. E, haftada e, üç gün ben bugün bir şey öğrendim başlığıyla. 120 saniyeyi aşmayan bir mini program yapılıyor açık dergi içinde. O programın müsebbibi de e, Facebook'ta kurduğumuz ve yürüttüğümüz bir e, grup. Ben bugün bir şey öğrendim grubu. İnsanların öğrendiklerini yazdıkları bir grup. E, bu grup geçtiğimiz e, günlerde 11 e, Aralık'ta. 11 Aralık'ta 15 bin kişiye ulaştı 15 bin kişiye Ulaşması şerefine bir Şey başlatalım bağış kampanyası Başlatalım dedik Bütün çocuklar bizim derneğiyle görüştük Dernek çocukların kışlık ihtiyaçları için ihtiyaçlı çocukların Kışlık giysileri için hmm. Terminoloji tam olarak böyle İhtiyaçlı çocukların kışlık, kışlık giysileri için Bir kampanya açtı bize Fonzip üzerinden ve orada e, toplamaya başladık. Öncelikle ben bugün bir şey öğrendim grubu üyelerinden. E, şu an 5000 bin lira civarında bir şeye 15 bin lira gibi bir hedefimiz var. Çünkü on bininci üye şerefine yapıyoruz bunu. 5000 bin lira gibi bir e, rakama ulaştık. Devam ediyoruz. E, Mira İstanbul'un e, şu anda Twitter sayfasında link var. Koyduk dinleyicilerimiz buraya e, şey yapabilirler diye. E, burada şöyle bir e, şey uygulanıyor. E, bir çift kışlık bot... E, ...bere, kaşkol ve e, bir e, palto çocuklara veriliyor. Bir e, mont, kaban, palto gibi yani ihtiyacı göre e, bir okulun bütün e, çocuklarına birden veriliyor. İhtiyacı olan e, yoğunluklu olarak ihtiyacı olan nüfusun olduğu okullar seçiliyor. Öğretmenlerle yapılan iletişim üzerinden yapılıyor bu. E, ve e, bu, çocuk, bu okulların içinde ihtiyacı olmayan birkaç çocuk olabilir ama onlara da veriliyor. Çünkü hani bunlar çocuklar yani bir, bir başkasının <gülüyor> hediye alıp kendisinin almadığını görmesinin onu üzdüğü bir gerçek olduğu için. Şu anda 79 e, çocuğa botları gitti. E, bu çocuklar e, Diyarbakır Çınar Bellitaş İlkokuluna e, gitti bu botlar diğer malzemelerin gitmesi için de işte 5300 küsür sınırına geçersek, sınırını geçersek diğer malzemeler yola çıkıyor. Özellikle şey yapıyoruz. Hedefi tutturmak için beklemeden toplanan bütün parayla hemen alışverişlerimizi yapıp çocuklara hemen gönderiyoruz. Bekliyoruz açık radyo dinleyicilerinden de. Bütün çocuklar bizim derneğini zaten biz daha önce burada da konuk etmiştik. hep sosyal fayda iletişim kampanyalarından bahsediyoruz. sadece konuşmayalım, bir de yapalım oldu bu sefer. Evet öyle oldu ve e, fena da gitmiyor. E, tabii şey kampanya sadece Facebook üzerinden başladığı için Facebook'un algoritmalarını açmak çok kolay değildi. Açmak kolay değildi. E, onu yapabilmek için kampanyayı daha fazla yaymak gerekiyor. Daha çok insanı, insanı paylaşmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü hakikaten bunun dibindeki insanların bile görmesini e, zorlaştıran bir algoritması var Facebook'un. Mutlaka bir şey yapmanız gerekiyor. Evet. ...işte yani ne denir ona... ...yatırım yapmanız gerekiyor... ...bir tanıtım fon, e, parası harcamanız gerekiyor... Falan. ...bunu da yapmıyoruz... E, ...dinleyicilerimizi, e, grubun üyelerini... ...bizim Facebook'taki takipçilerimizi aktive ederek... ...yürütüyoruz buradan... E, dediğim gibi bekliyoruz desteklerinize. Evet, ilk yılbaşı vesileli kampanyamız buydu. Ee, ha, Twitter'da link onu tekrar söyleyeyim. Mira İstanbul, İstanbul. adresimizden Twitter'da linki yayınladık. Buradan e, Birleşik Krallık'a atlayalım. E, pek çok konu ve pek çok mesele üzerine birçok kampanya gördük. E, bu yıl başında başlatılan e, bunlardan bir tanesini konuşuyor olacağız. E, Birleşik Krallık'tan Age UK e, toplumun yaşlı insanlarına hizmet veren destek veren bir sivil toplum kuruluşu onun kampanyası bu ee, 60 saniyelik bir filmle e, bir yaşlı insanın ...başka kimsesi yoksa neler yaşadığını özellikle de yılbaşında ne yaşadığını gösteriyor. Oldukça hüzünlü bir atmosfer içerisinde görüyoruz. Zaten hiç gülümsediğini de görmüyoruz. Ee, telesekreter mesajlarını duyuyoruz sürekli. Merhaba ben John. Şu anda evde değilim ama lütfen mesaj bırakın diyor. Sonra tekrar lütfen mesaj bırakın diyor. O mesaj bir türlü gelmiyor. Ee, yan komşuda bir sürü özel gün gelip geçiyor. İşte onlar için cadılar bayramı oluyor, bayram oluyor. İşte oralarda çocuklar geliyor gidiyor ve onun kapısı hep boş kalıyor. En sonunda da diyor ki bize yardım edin onlarla birlikte olalım bugünler onlar için sadece bir gün olsun. Şimdi burada şöyle bir şey var şöyle bir gerçeği bizim yüzümüze çarpıyor bu film bugünün toplumunda özellikle bu tür günler tatil günleri aynı zamanda. Ee, çalışmaktan arta kalan e, zamanlarda tatil zamanlarında insanlar bir araya geliyorlar bir araya gelip toplanıyorlar ve bu toplanmalar görünür hale geliyor bayram zamanları herkesin birbirini gördüğü işte birbiriyle karşılaştığı bir takım mekanlara gidip bayramlaşmalar yaptığı ya da ziyaretler yaptığı bir şey yani Türkiye'dekine de e, bakarsanız aşağı yukarı böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz dolayısıyla bayram zamanında kapıların önünde çok fazla çocuk oluyor zili çalıyorlar içeri geliyorlar veya işte bir şekerlerini alıyorlar ...başka şeyler yapıyorlar... ...burada diyor ki yani... ...bütün bunlar görünür hale geldiği andan itibaren... ...bir başkasının üzüntüsüne dönüşüyor diyor... ...yani bu insanlar... ...belli bir yaşı aşmış yalnız insanlar... ...bunları görüyorlar kardeşim diyor... ...yani bunları görüyorlar ve sen onlarla beraber... ...olamıyorsun seni de anlıyorum... Bizi destekle, biz e, bunun karşılığını verelim diyor. Çok, çok... E, gerçekçi e, ve e, insanın içine dokunan bir e, hali var. Ama çok da bir şey istemiyor sizden yani. Bağış yapın, biz e, bununla ilgili çalışan bir kuruluşuz zaten. Diyor. Çok da güzel bir motto ile bitirmişler zaten. Kimse kimsesiz kalmamalı diyorlar. No one should have no one. <gülüyor> evet. Ee, buradan yine böyle içe dokunan aslında yeni yıl kampanyaları dediğimiz zaman gördüğümüz bütün kampanya filmlerinde benzer bir ton çok duygusal bizim bayram e, reklamlarında da aynı şey olur duygusal bir tonla karşılaşıyoruz yine çok duygusal bir ton ama çok hani böyle iç ısıtan e, görüntüler bildiğimiz o yeni yıl görselliğiyle dolu e, bir kampanyaya geçiyoruz RSPCA e, 2017 yılbaşı e, reklamı bu RSPCA kurtarılmış hayvanların ev sahi, şey, sahiplen ...ve e, bir eve, bir yuvaya kavuşması için çalışan bir sivil toplum kuruluşu. E, Woody'nin yani yeni yıl köpeklerinin e, macerasını görüyoruz. İlk başta bir yeni yıl sahnesiyle açılıyor. Çocuk hediye paketi açıyor ve o hediye paketin içinden bir küçük köpek yavrusu ama peluş bir köpek yavrusu e, oyuncak çıkıyor. Ve ondan sonra o oyuncakla çocuğun hayatını görmeye başlıyoruz. İşte okula götürüyor, parkta oynuyor, onu oraya koyuyor. Yani gerçek bir köpekle neler yapacaksa onları yapıyor. Top atıyor, ayağının dibinde duruyor ve bir süre sonra bu tabii e, biraz kirleniyor. E, biraz tüyleri dökülüyor ve Çocuk... Woody... Bıkıyor. Evet çöpe atıyorlar. Evet. Woody'yi çöpe attıktan sonra bu sefer bir kurtarıcı tim geliyor. Woody'yi çöpten kurtarıyor. Onu solunum aletine ba bağlıyor. Tekrardan tüylerini düzeltiyor ve ev sahibi yapıyorlar. Aslında buradaki temel şey şu. E, biz bunu bir oyuncak köpek üzerinden görüyoruz ve çok e, eğlenceli bir filmmiş gibi e, ilk başta algılıyoruz. Fakat gerçeklikte aynen bu. Yani oyuncak olmasa da herhangi bir köpek yavrusu alındığında pek çok aile tarafından bakım öngörülmediği için ya da onun getireceği yük öngörülmediği için yavru hayvanlar tekrar sokağa bırakılıyorlar. Yani biz bir oyuncak köpek üzerinden gerçek köpeğin yaşadıklarını görüyoruz. Zaten filmin sonunda sahiplendirilen Woody de gerçek ...bir e, golden'a dönüşüyor. <gülüyor> evet, gerçek bir Bunun gerçek bir hikaye olduğunu da... ...bize unutturmuyor. Evet burada e, doğrudan doğruya... ...zavallı hale düşürülmüş... ...bir canlı köpeği bize göstermemiş... ...oluyorlar. Bu çok iyi bir... E, ...numara diyeyim, çok iyi bir trük. E, biz bir... ...ve oyuncak analojisini bize... E, ...kurmuş oluyorlar. Yani siz... ...köpekleri oyuncak zannediyorsunuz... ...da demiş oluyorlar. Yani alıyorsunuz... ...onun canlı olduğunu unutuyorsunuz. Evde bir... ...nesneymiş gibi oynuyorsunuz ondan sonra da istediğiniz yere götürüp bırakıyorsunuz bu öyle değil ama bunların canı var bunlar işte bir bakıma bir tedaviye bir sahiplenmeye bir şefkate ihtiyaç duyan canlar diyorlar çok güzel akıllıca e, hakikaten kötülük göstermek istemeyen birisinin e, bulduğu iyi bir fikir e, olarak görüyorum ben bunu. Bu arada bu reklam kampanyası ile ilgili bir küçük türümüz daha var. E, kampanyanın müziği, Simply Red'in çok bilinen şarkısı Stars. E, ama Stars'ın Lucy Ellie tarafından yapılan bir e, akustik versiyonu. E, şarkının sahibi de bu arada Mick Hucknell, onu da anmış olalım burada. E, bu kampanyanın bu e, müziğini yani e, akustik Stars'ı indirilmiş ...kendirmek istediğiniz zaman... ...satış doğrudan... E, ...bağış olarak... ...bu şey RSPCA'ya gidiyor... E, ...biz de kendi katkımızı yapalım dedik... E, ...şimdi sizi... ...bu şarkıyla baş başa bırakacağız... <gülüyor> Whoever wanted you would try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute. I hope you comprehend As for all the things you taught me It sends my future into clearer dimensions Merhaba tekrar diğer kam devam ediyor. Açık Radyo 94.9'dayız. Yeni yıl ile birlikte yapılmış sosyal fayda kampanyalarına da devam ediyoruz. Bu sefer WWF'den bir kampanyamız var. Bu yılbaşı kampanyasını kaçak fil avcılarına adamış WWF. Şöyle bir bilgi var. Her gün 55 tane fil dişleri için öldürülüyor. Fil dişi için öldürülüyor. Ve bugünkü rakamlara baktığımız zaman şu anda kaçak olarak avlanan fil sayısı Doğan fil sayısından fazla korkunç bu 55 korkunç bir rakam günlük Evet, sanki değil mi çok uzun zamandır mücadele edilen bir mesele olduğu için bunda çok büyük bir ilerleme olmuş duygusu oluyor dedim. Fakat rakamlara bakar bakmaz hala bunun ne kadar fecaet bir e, durumda olduğunu görüyoruz. E, kampanyayı buna adamışlar. Bir kampanya filmimiz var. Bu kampanya filminde e, bildiğimiz o muhteşem göz kamaştıran Afrika filini görüyoruz. Sonra file yaklaşıyoruz ve göz bebeğinin içinde karşısındaki arkadaşının öldürüldüğünü görüyoruz. Yani aslında bizim kameramız, lensimiz e, filin kendi göz bebeği. Arkadaşı öldürülüyor, dişleri alınıyor. Oradan e, o dişler bir yere depolanıyor. Avcıları görüyor. Bu arada bir küçük yazı çıkıyor. Tıpkı bizler gibi onlar da kayıplarını hissediyorlar e, diyor. Ardından da e, rakamları veriyorlar ve diyorlar ki yardımına ihtiyacımız var. E, filleri kurtarmak istiyoruz. Bunun için de e, bize bağış yapın tıklayarak... E, ve bu söylemin arkasından da bu sefer yakalanan avcıları görüyoruz, e, kurtarılan filleri görüyoruz. Yine aynı filin göz içinde. Bize aslında karşımızdaki canlının ne hissettiğini gösteren, oldukça da iyi bir prodüksiyon. Her zamanki gibi büyük prodüksiyonlar yaptığı için e, bu sivil toplum kuruluşu bize yardım edin, yaban hayatını koruyalım diyorlar. Ya şimdi çok etkileyici bir kampanya olduğu kesin. Ee, bir filin gözlerinin objektif gibi kullanılması veya bir ayna gibi kullanılması yani. Çünkü göze fokusladığında biz de orada sahneyi gözünün içinde seyrediyoruz e, filin. Ama burada şöyle bir şey var. E, WWF bu konuda sadece savunuculuk yapabilir. Bu suçu işleyenleri gidip tutuklayamaz. Bu suçu işleyenlerin cezalarının artırılması için hukuki e, kararlar veremez. Yasa çıkartamaz. E, bu Hakikaten bu devlet işi. Yani bazı şeyler var ki bağışla falan çözülecek gibi değildir. Yani WWF'in buradan bağış alması ve bunun için savunuculuk yapması, bunun için baskı oluşturması, bir baskı gücü olması güzel bir şey. Ama böyle kampanyaları hem yasal dönüşümü sağlayan hem de bizzat e, bu işin işte cezasızlığını vesairesini ortadan kaldıran devletlerin e, yapması ya da sahiplenmesi gerekiyor. Burada ince bir çizgi var yani. Hani bazı şeyleri bağışla değiştirebilir ya da dengeleyebilirsiniz. Bana e, bir miktar şunu ödersen işte şuraya e, şu kız çocuğunun okumasını sağlayabilirim diyebilirsiniz. Ve bu gerçekten işleyebilir ama buradaki mesele... ...işler gibi gelmiyor bana biraz yani. Biraz aşırı bir vaat evet, e, görüyoruz evet. değil mi bu sefer? Evet. Yani over vaat dediğimiz yani şey... E, ...biraz aşırı gerçekten vaat. E, bu, bu, bu bir şey... Yani ...müthiş bir... Ekonomi. E, ekonomi. Kara yani, ekonomi üstelik de. Yani çok büyük paralar kazandıran her ekonomide... ...zaten e, durdurulamazlık vardır... Ee, ...yasa dışı bile olsa... ...çok büyük paralar dönüyorsa... ...o yapmıyorsa öbürü yapar, o yapmıyorsa öbürü yapar... ...aradaki farklar hani bu... bu. ...şimdi burada e, şey vermeyeyim, örnek vermeyeyim ama... E, ...her türden, bu türden yasa dışı ticarette... E, ...kendisini sosyal olarak durdurmak mümkün değildir... ...bunu yasayla durdurmaktır gerekli olan şey... ...veya işte güvenlik önlemleriyle durdurmaktır... Ee, ...burada da... E, ona yönelik pek bir şey görmüyoruz yani... Ne olacak peki biz bu bağışı verdikten sonraya ilişkin pek fazla bilgi yok? Oradan kampanya sayfasına gidiyoruz. Kampanya sayfasında 20, 18 ve 5 poundluk bağışlar yapabildiğini görüyoruz. Onları da söylemişler. Diyor ki 20 poundluk bir bağış bize e, fil gözlemlerimiz için bir e, çift dürbün alır. E, 10 poundluk bir ba e, bağış yaparsanız eğer e, bardiya alır. ...Ulusal Parkı'nda bir günlük devreye gezebiliriz... ...bunun sayesinde... ...onun masraflarını karşılar... ...8 dolarlık bir şey... ...8 poundluk bir bağış yaparsınız... Ee... Amur leopardları için bu sefer... Leop, e, ...leoparlar için... E, ...kamera kartı alabiliyoruz... ...biz bununla. Beş poundluk... ...bir bağışla da... E, ...yağmurluk alabiliyoruz... ...gözlemlerimiz için diyor. Böyle... Yani, yani işte bir günlük devriye... ...mesela oluyor Hakikaten devriye yani... ...gezip evet. göz şey yapmak. Anti-poaching patrol. Yani... <gülüyor> yani insaf sivil toplum örgütünün böyle bir şey yapmak zorunda kalması yani iyi niyetli olduklarından eminim gerçekten bunu yapmaktan da çok büyük keyif almıyorlardır ama ya bu gerçekten devlet işi yani ne demek devriye gezmek devlet sen o bölgede bir uluslararası kuruluşun işte devletler arası bir uluslararası kuruluşsan bir şey sen bunu senin yapman gerekiyor yani yazık değil mi canım sivil toplum örgütüne <gülüyor> Ee, yine çok büyük bir sivil toplum kuruluşunun yılbaşı kampanyası e, bu sefer Greenpeace e, kampanyası. E, bu sefer de Greenpeace bu yıl e, kampanyasını okyanuslardaki plastik e, konusuna ayırmış. Zaten Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde de bu konuya ilişkin çok önemli bir belgesel vardı. Okyanuslara her gün inanılmaz miktarlarda e, plastik atılıyor. Bu plastik atıkların e, önemli sorumlularından bir tanesi de gazlı içecek endüstrisi. Greenpeace'in her zamanki stratejilerinden zaten e, o endüstrinin en büyüğüne oyna. Evet onun amiral gemisine oynamış. <gülüyor> <Evet, gülüyor> bu endüstrinin en büyüğünü hepimiz biliyoruz zaten. Onun reklamlarını taklit etmiş bu sefer. Çok sevimli ışıklar bir yılbaşı masası sofrası kurulmuş. Ve gazlı içecekler sofraya geliyorlar. Herkes içiyor. Fakat ondan sonra bir tane daha almak için dolabı açar açmaz e, plastik çöplerle karşılaşıyoruz. İnsanlar birbirlerine balık hediye ediyorlar. Paketlenmiş... E, Yılbaşı ağacının altında balıklar görüyoruz çünkü bu atıklar nedeniyle artık balık yok ancak ve ancak hediye olarak verilecek kadar değerli ve zor bulunan bir şey haline gelmiş. Ve en sonunda da e, bir e, işçinin e, bir çöp toplama işçisinin içtiği e, yine gazlı içeceği fırlattığını görüyoruz ve o fırlattığı şey birdenbire okyanustaki o büyük e, plastik dağları haline geliyor. Ve diyor ki e, okyanuslarımızı boğmasına gazlı içeceklerin izin verme. Evet burada e, bir kere kampanyanın bir kendine has e, içerik şeyi var e, gücü var yani bize bir kere gerçeği gösteriyor bu hakikaten gerçek yani okyanusları boğuyoruz. Hemen ee, araya giriyorum çok özür dilerim bununla ilgili rakamları söyleyeyim e, her dakika okyanuslara bir kamyon dolusu plastik boşaltılıyor. Ve biraz önce bahsettiğimiz gazlı içeceklerin amireli de bunlarda şey her yıl 110 milyar plastik şişe üretiyor. Enjoy Enjoy. <gülüyor> Şimdi e, bu plastik mese meselesinde şunları söylemekte fayda var. Biz burada kamyonlardan söz ediyoruz da onlar kamyonlar dolusu plastik olarak kalmıyordu. O plastikler doğa tarafından parçalanmaya başlıyor. Yani yıpranma üzerinden parçalanmaya başlıyor. Yok edilme manasında değil. Parçalanıyor, küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Mikro büyüklüklere kadar iniyor. Balıkların gıdalarına, besinlerine giriyor. Bunlar sindirilemediği için biz o balıkları yediğimizde bizim besin zincirimizin içine geliyor yani nano ölçekli bir plastik e, tüketimi e, yapılıyor şu anda bütün dünyada bu tüketim de okyanuslardan bize doğru geliyor yani biz plastikleri sağa sola e, attığımız için o kamyonlar bir kamyon değil aslında bir kum e, bir kamyon kum gibi bir şey olarak okyanusta tezahür ediyorlar yıllar içinde sonra da e, tekrar şeye geri dönüyorlar ekosistemin içine e, ekosisteme yabancı bir madde olarak girmiş olarak geri geliyorlar Şimdi böyle bir e, durumda bu gerçekliği iyi anlatıyor film. Evet bu bir gerçek. Diğer taraftan da Greenpeace'in temel stratejilerinden e, bir tanesini aslında en temel stratejisini e, yine burada da görüyoruz. ...bir kurumu, sürükleyici kurumu muhatap alıyor... ...bu kurumun kendisini düzeltmesi için ona baskı yapıyor. Daha önce de internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalına... ...yeni kurulmuş evet, olan yeni karbon. tip televizyon kanalına... ...sen karbon ayak izini ayarla, her şeyin yenisini yapıyorsun... ...ama bunun yenisini yapmıyorsun diyor diyerek baskı altına alıyordu, basınç altına alıyordu. Bu manada diğer kampanyalara göre çok daha sonuç alıcı oluyor... ...çünkü kamuoyuna bir hedef gösteriyor ve o hedefle de... ...resmi, gayri resmi... ...lobicilik yöntemiyle veya başka yöntemlerle de... ...o hedefleyle iletişime geçiyor. Kendisi iletişime geçmezse de o hedef onunla iletişime... Giriyor zaten. ...geçiyor zaten. Bunu daha önce de büyük bir petrol şirketiyle... ...yaşamıştık, görünür bir şekilde de... ...izlemiştik hepimiz. Dolayısıyla... ...şu anda Greenpeace'in gündeminde... ...işte bu... ...gazlı içecek firması var. Yani ne diyeyim firmaya... ...enjoy... <gülüyor> Kampanyanın tadını çıkarın. Diğer kamda canlı yayında e, açık radyo 94.9'daydık ve yeni yıl temalı kampanyalardan bahsettik. Bu yeni yıl hepimiz için sağlık, bereket, mutluluk getirsin. E, sorumluluklarımızı paylaşalım, birlikte yürüyelim isteriz aslında. Daha Ye, ne da... denebilir bilemedim. Şimdi öyle bir yıl geçirdik ki Türkiye'de e, en iyi dileklerimizle diyelim. Daha yeni e, kötülükler görmeyelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.